Men qale illallah ilal cenne. diye bir hadis-i şerif şey var. Sorayım. Belki metni yanlış okumuş olabilirim ama Yok. Men Elhamdülillah. Doğru okumuşuz. O zaman bu ayet, bu hadis-i şerifin de delili yani aslında şu anda sadece la ilahe illallah demenin yeterli olmadığının delili de Miraç'ta bize verilmiş. Tabii olarak da. ölme. Tabii Zaten Bu konu da isterseniz bir açıp ayıralım. Bey. Ee, biz din adına bir şey söylediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de ne varsa, hadis-i ne varsa hepsini birlikte dikkate alarak söylememiz lazım. Yani e, bu hadis-i şerifte ne diyor Peygamberimiz? Kim La İlahe İllallah derse cennete girer diyor. Bu La İlahe İllallah cümlesinin zımnında içeriğinde, muhtevasında Muhammed Rasulullah da vardır. Bu nasıl oluyor da yani Muhammed Rasulullah demeden La İlahe İllallah içinde Muhammed Rasulullah var diye bir e, soru akla gelebilir. Şimdi peygamberimiz eee peygamberlikle görevlendirildiği anda Mekke toplumundaki insanlar Allah'ın varlığını kabul ediyorlardı. Bak evet. yani ateizm ateistlik yok. Yani tanrı tanımazlık yok. Allah'ın varlığını kabul ediyorlar. Ama Allah onlara göre o kadar yüce bir varlık ki ona ulaşmak mümkün değildir. Onun için kendi yaptıkları putlara ilah diyorlar. O ilahlar ne işe yarayacak? O ilahlar Allah'la kendileri arasında aracı olacak. Yani şefaat ederler. Ve kendilerini Allah'a yaklaştırdılar. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَى الْيُكَرِبُونَ اِلَى اللّٰهِ Biz onlara niye ibadet ediyorduk? bir Bizi Allah'a yaklaştırsın diye ibadet ediyoruz. Bize şefaat... اَمِتْتَخَذُوا min دُونِلَهِ شُفَعَى Yani Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Ee, yani tek Allah'ı değil çok Allah kabul etmiş evet. oluyor. Yani Allah'a ortaklar istediyorlar. Buna şirk deniyor. Şirk, ortak koşmak demektir. Şimdi Peygamberimizin ilk İlk yaptığı iş tevhid inancı. Tek Allah inancını yerleştirmekti. Diyorlar, diyorlar ki Peygamberimize <gülüyor> Yani Muhammed ilahlara bir tek ilah mı yaptı? Bu ne tuhaf bir şey. Yani bir tek ilahın varlığını kabul edemiyorlar. Birden çok diyorlar ama Allah bunların hepsinin başı en büyüğü. Onu kabul etsene zaten Resulullah'a da Tabii, iman etmiş olacaklar. Şimdi Peygamberimiz La ilahe illallah demeye çağırıyor. La ilahe illallah da iki tane cümle var. Birisi la ilahe la ilahe hiçbir ilah yok demek. Ondan sonra ikinci cümle istisna illallah. ancak Allah, Allah var, vardır evet. demek. Yani bir red var bir kabul var. Ee, Allah'ı kabul edebilmek için önce putları reddetmek gerekiyor. Bütün putları reddediyorsunuz. Bunları ilah olamaz diyorsunuz. Sonra sadece Allah'ın varlığını kabul ediyorsunuz. Bu, buna tevhid inancı, tek Allah inancı deniyor. Peygamberimizin bu davetini yani La İlahe demi demeyi kabul eden kimse yani La İlahe Müslüman olur. La İlahe dediği zaman kimin sözünü kabul etmiş oluyor? Hz Muhammed Aleyhisselam'ın sözünü kabul etmiş oluyor. Dolayısıyla onun peygamberliğini de kabul etmiş oluyor. Muhammed Resulullah'ı da kabul etmiş oluyor. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'de ayet-i var. Muhammed Resulullah, Muhammed Allah'ın Resulü'nü olduğu ayet-i var. Hadis-i şeriflerde de e, bir kimsenin iman edebilmesi için sadece Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğinin değil Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bütün peygamberlere kabul etmesi şart. Mesela bir adam Hazreti Lut'un, Hazreti İsa'nın, Hazreti Nuh'un peygamberliğini kabul etmese Müslüman olamaz. İmanı cennete gitti. de gidemez dolayısıyla. Dolayısıyla hani son günlerde sadece menkale la ilahe illallah cennet kim la ilahe illallah derse Cennete girer hadisinden hareketle diğer hadisleri okumadan, görmeden, zikretmeden Muhammedur Resulullah demese de cennete girecek derse birisi yalan söylemiş olur. O da imanından olmuş olur mu? Eğer hakikaten Muhammedur Resulullah'ı kabul etmiyorsa kafir olur. Yani Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul etmeyen namazı da olmaz, orucu da olmaz, hacca da olmaz. Mümin olamaz. Çünkü evet, Kur'an-ı Kerim'de peygamberimize iman edin diye ayetler var. <gülüyor> Aminu billahi ve Rasuluhu Allah'a Peygamber'e indirdiğimiz nura Kuran'a iman edin. Ya yozluz ne? billahi ve Allah'a Peygamber'e ve Peygamber'e indirdiği kitaba iman edin diyor. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a Peygamberlerini kabul etmeyen Müslüman olamaz. Müslüman olmayan kimse de şu Allah'ın kitabına göre cennete giremez. Kafir olur çünkü. Es sözbillah vellezine keferu ve kezebu biayetina ulaike ashabun nare finha haldun in ka'denler e, ayetleri yalanlayan kimseler işte onlar cehennem halkıdır cehenneme girecekleri ve orada belki kalacaklardır hatta Kur'an'ın bir harfini bile yalanlasa yani, yani bir ayetini bir hükmünü bile bir helalını bir haramını bir emrini bir yasağını hatta bir bilgisini bile bir bilgiyi bile yani bir adam dese ki kardeşim yani bundan 1500 sene önce yani kalkacak bir adam Mekke'den Kudüs'e bir gecede gelecek öyle. o mu öyle şey dese? Kafir olur. Niye? Kur'an-ı Kerim bir ayetindeki verilen bir bilgiyi kabul etmemiş olur.